Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Bu müzikli girişten de anlayacağınız gibi bugün Karagöz konusunda konuşacağız. Ayrıntılar Ahmet'te aslında. Hemen söyleyeyim, bu bir serah, segah yürük ee, göstermelik Göstermelik'in kaldırıldığı sırada çalınan bir parça Karagöz oyunlarında. Ee, ama Ahmet... E, ayrıntılara geçmeden ben önce eğer kaçırdıysanız radyonun postkat kanatlarından dinleyebileceğiniz geçen programın e, içeriğini hatırlatayım. Nükhet Esen'le e, kendisinin edebiyat tarihi açısından önemli çıkarsamalar yaptığı Fatma Aliye ve Ahmet Mithat'ın mektuplaşmaları e, hakkında konuşmuştuk. Evet, sen sen de. E, bu programda esasında toplumsal tarihin 221. sayısında ilan ettiğimiz gibi e, baş yazıyı yazan Fikret Yılmaz'ı ağırlayacaktık. E, fakat onun İzmir'deki programı değişti, İstanbul'a gelemedi. Umarım önümüzdeki yayın döneminde e, Nisan sayısındaki o ilginç yazısını e, konuşma fırsatı buluruz açık radyoda. Şimdi bu programda e, toplumsal tarihin 181. sayısında e, Peri'nin hazırladığı bir dosya var. Bir de yazı yazmıştı kendisi bu dosyada. E, o dosyanın birikimiyle ben de bir çeviri yapmıştım. İşte dosyanın hazırlanmasına kısmen de olsa katkıda bulunmuştum. O dosyanın e, birikimiyle... E, ve de Nisan'ın 29'unda bu Nisan'ın 29'unda düzenlenecek olan bir panel var. E, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun 2007'den beri düzenlediği Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri çerçevesinde gerçekleşecek bir panel. Burada ben e, Osmanlı Karagözü'nün modernleşme sürecindeki macerasını e, ele almaya çalışacağım. Peri de Yunanistan'daki gelişimini ele alan e, bir sunuş yapacak. E, şimdi bu Buna hazırlanırken işte belli bir birikim de oluştu. O dosyanın birikimi de var. Bu şeyi Fikret Yılmaz'ın yokluğunu bu şekilde dolduralım dedik. İstersen sen şimdi Peri o 181. sayıda dosyaya kimler katkıda bulundu. Biraz ondan bahset sonra da esas konuya geçelim. Şimdi bu dosya Karagöz'ün değişimi ve Yunanistan örneğinde adaptasyonlu konu alıyor. Bu değişimden her zaman olumlu bir şey anlamak gerekmiyor. Bunu buradan hemen belirteyim. Dosyada e, bir e, seyir takip eden, yazılar bir seyir takip ediyor başından sonuna kadar. Daryon Mizrahi'nin e, Osmanlı Karagöz'ünü anlatan yazısı aslında değişimin tam da nerede başladığını e, konu alıyor. E, cinsellik ve mizah. Merkeze alan bir yazı bu. Walter Puhner Avusturya'da bir araştırmacı, özellikle Yunan seyirlik sanatları konusunda gerçek bir uzman. Metin Andın biraz da, Metin daha genç olmasına rağmen benzer bir çalışma anlayışına sahip. Onun Yunan kara ile ilgili gelişimiyle ilgili ve çok zengin bir bibliografisi olan yazısı var. Linda Mirsiades de Yunan kara yani gölge tiyatrosu ile ilgili. Puhner gibi daha geniş değil gölge tiyatrosu ile ilgili. Ee, ...çok önemli makaleleri ve kitapları olan bir e, araştırmacı. Onun da gene Yunan Karagöz'ü ile ilgili bir yazısı var. Benim yazım tam da bu değişim meselesiyle. Benim de... ...Feylor um, Kasaf Belamı, Kemal ve Haşmet'in... ...yalışmaları ile ilgili bir yazım var. Bu tam da o e, değişim sırasındaki sancıları... E, ...aslında gösteren bir yazı. Bunu biraz burada konuşacağız şimdi bu programda değil hı. mi? Aslında e, bu dosya... ...bir şekilde benim çalışırken çok zevk aldığım ve... E, İçeriği açısından da önemli bulduğum bir dosya oldu fakat aslında dosyaya katkı vermeye çağırmaktan dolayı kendime çok ciddi bir pay biçtiğim. E, Çetin Sarıkartal, Ayşe Selam ve Şeyh Subar Aktaş'ın yazılarıyla da bitiyor dosya. Bu çok bence önemli çünkü kendileri aslında perdenin önünden, değil, perdenin arkasından konuşuyorlar. E, geleneksel sanatların bugünkü tiyatrodaki macerasından kullanılıp kullanılamayacağından kullanılamayacaksa niçin kullanılmayacağını tartışan yazılarıyla da bitiyor dosya ee, şimdi esas konuya gelirsek şöyle 19. yılda karagöz geleneksel olarak modernleşme diyelim başlamamış olsun bir perde var perdenin arkasında ışık kaynağı var yani bu kandil olabiliyor mum olabiliyor daha sonraki artık elektriğin gelmesiyle beraber ampul oluyor deve derisinden kesilmiş tasvirler var bunlar hem aynı zamanda oyulmuş ve boyanmış e, ...transparan e, tasvirler... ...40-50 cm... ...uzunluğundaki... ...ahşap çubuklara takılmış... E, ...bundan ucunda oynatılıyor... Tabii ...bunları oynatan biri de e, kara gözcü var... E, ...kara gözcünün... E, ...yani usta var... ...ustanın yardakları var... E, ...yardaklar... E, ...hep e, yardımcı... E, ...pozisyonda oluyorlar... E, ...seslendirmeye karışmıyorlar... ...belki e, perdede çok fazla şey olduğu zaman... E, ...tasvir olduğu zaman onların... perdede tutulmasına, oynatılmasına... ...belki yardımcı oluyorlar ama... E, ...seslendirmeye karışmıyorlar. E, bir narake var. Narake göstermeliği... ...onarake ile beraber... E, ...kaldırılıyor. E, tabi müzik de var. Canlı müzik de var. E, ustanın kabiliyetine göre bazen kendisi... E, ...şarkıları söylüyor. Bazen... E, ...o müzik ekibinden... ...birileri ya da yardaklar söylüyor... Bir Kara tabii Karagöz'ün önendiği mekan var. Bu mekan az evvel saydığım malzemeler kolayca toplanabilir, taşınabilir şeyler. Bu bakımdan mekan esasında çok da önemli değil. Bir iç mekan olabiliyor ya da bir bahçede olabiliyor ya da efendim padişahın sarayında da olabiliyor ya da bir zengin konağında da olabiliyor. Ama taşınabilir olması mühim yani tiyatro gibi değil kolaylıkla bir yerden bir yere taşınabiliyor. Karagöz gösterisi e, muhavere ve fasıldan oluşuyor. E, tabii muhavereden önce de acıbatın e, perdeye girerken okuduğu bir e, perde gazeli var. E, bu muhavere kısmı özellikle e, elastik bir şey çok uzatılabilir diyor, kısaltılabilir seyircinin durumuna göre. E, bu e, malzemenin bu ucuz olduğunu, ucuz sayılabileceğini söyledim. Bu bakımdan yoksul kesimlerin kolaylıkla dahil olabildiği bir eğlence. Ee, sadece seyretmek açısından değil ama e, ne bileyim, yoksul bir e, insanda bu malzemeleri edinip birazcık belki zorlansa da e, karagöz oynatabilir. O kadar zor değil her dönemde. E, Metin Ant, geleneksel karagözün üç temel özelliğinin altını çiziyor. E, bir, mizah. İki, müstehcenlik. Üç, siyasi taşlama. Ee, bunları özellikle söylüyorum ki çünkü sonraki gelişimde e, bunların üzerinden e, geçmek durumunda kalacağız. Bunlardaki değişim üzerinden de konuşacağız. Ee, bir de e, Cevret Kudret'in e, Yapı Kredi yayınlarından çıkan, daha evvelden e, Bilgi kitabevinden çıkan, yanlış hatırlamıyorsam, üç iltik kitabı var. E, burada e, Karagöz oyunları toplanmış. 30 küsür oyun var ve muhabereler var. Ee, kayda geçmemiş yok olmuş oyunlar da olabilir ama e, Karagöz ustası bu oyunlar çerçevesinde e, ya da bu oyunları oynuyor yani esasında e, ne oynayacağı belli e, Karagözcünün e, önemli olan Karagözcünün bunları nasıl oynatacağı ustalığı burada zaten ortaya çıkıyor e, tipler var yani tipler dediğim işte Karagöz var Hacıvat var e, Zenne var Acem var Kürt var ...Rum var, Ermeni var, Yahudi var... Ee, ...bunlar stok tipler... ...yani hangi durumda... ...nasıl bir şey harekette bulunacağı... ...ya da ne söyleyeceği belli. Kalıp tipler diye Türkçe çevrilebilir herhalde bu stok. Evet. E, e, şimdi buna paralel olarak... ...1800'lerin ortasına kadar böyle geldiğini kabul edelim... ...ya da bir değişim geçilmiş olsa bile... ...diyelim yüzyıllar içerisinde bile... ...bunu bilmek çok kolay değil... E, fakat 1800'lerin ortalarında artık okuma yazma oranı yükselmeye başlıyor. Tanzimat reformlarının sonucu, okullaşmanın sonucu. Ee, gazeteler çıkmaya başlıyor. Osmanlı toplumu hızla batıya açılmaya başlıyor. Bu arada tiyatroda ama özellikle de İstanbul'a girmeye başlıyor. Ee, Beyoğlu'nda belki daha es, e, yüzyılın, yani elçiliklerin kurulmasıyla beraber belki, e, Beyoğlu'nda e, Batılıların takip ettiği tiyatrolar, operalar, operetler var, salonlar var. E, buralara muhtemelen daha çok elçiliklerin e, çalışanları e, devam ediyor. Onların aileleri onların eğlenmesi için düzenlenmiş bir şey. E, Türkçe oynanmıyor zaten. E, artık bu hangi elçiliğin daha çok e, şeyi gelecekse e, İngilizce, Fransızca artık o duruma göre. Ama bunun dışında e, çok büyük çoğunluğu Ermeni sanatçılardan oluşan bir de e, Osmanlı tiyatrosu e, ortaya çıkmaya başlıyor artık e, 1860'larda. E, Güllü Agop'a gelmeden e, işte Sule doğru okuyorsan Fransızcasını sirki var, Aramyan topluluğu var, Hekimyan toplulukları var, Naom tiyatrosu var, şark tiyatrosu var. E, 1870'te e, Agop İstanbul'da e, Güllü Agop e, Türkçe oyun oynama, e, Türkçe tiyatro oynama imtiyazını tekeline alıyor. Bu başka dillerde oynamayacağı e, anlamına gelmiyor. Tam tersine e, işte dört oyun Türkçe oynuyorsa dört oyun daha Ermenice oynuyor. E, ama Türkçe oynamak İstanbul'da e, Türkçe oynamak için onun organizasyonuna dahil olmak gerekiyor. Ya da ondan izin almak gerekiyor. 1870'lerde e, Molyer çevirileri yapılıyor. Yani e, başka yazarlardan da çeviriler yapılıyor ama... E, ...Türkçe oyunlarda işte ünlü Namık Kemal'in vatan Avut silistre oynanıyor... ...Şemsettin Sami'nin Besası var... Ee, ...bir de bu yıllarda yayınlanmaya başlanan... E, ...mizah dergileri var, mizah kasteleri var... Ee, ...burada da önemlisi Teodor Kasap... Ee, ...şimdi tam da e, Peri'nin makalesine geldik... Ee, ...Teodor Kasap e, hangi dergileri çıkartıyor... Ee, ve bu az haber söz ettiğin e, o önemli e, batılaşma tartışmasını e, senden e, dinlesek. Şimdi Theodor yani bu tartışmaların e, geçtiği dergiler Diyojen esas olarak, Hayal. E, ve bunlar Theodor Kasap'ın çıkardığı dergiler. Aynı zamanda e, İbret ve Hadika'da var bunlara dahil olan. Theodor Kasap'ın fahitliği bunlar. Theodor Kasap, e, Metilen çok e, kitabında yani Osmanlı tiyatrosunu konu aldığı kitapta şeyin altını çok çizer. Orada belli bir noktadan sonra bir şeyi görürsünüz... ...işte Güllagop yeni bir şey dener... E, ...yeni bir oyun sahneler, yeni bir oyuncu tek, e, sahneye çıkar... E, ...seyirciler açısından yeni bir şeyler dener. E, buna karşılık hemen işte o hafta... E, ...Theodor Kasap bunlarla ilgili eleştiri yazar. Çok sık bir şekilde Theodor Kasap dedi ki, dedi ki, dedi ki diye gider... E, ...Metinand'ın kitabında. Metinand bu şeyin altını çok çizer. Evet e, sürekli eleştirir Theodor Kasap ama hatta çok sert de eleştirileri olabilir. Ama bu çok şey dışarıdan yapılmış bir eleştiri değil. Aslında çok yıkıcı bir eleştiri değil. İçeriden yapılmış bir eleştiri. ve Teodor Kasap'ın eleştirileri dikkatle takip edildiğinde aslında bunun yani tiyatro ölsün bitsin anlamına gelmediğini tam tersi bir katkı veren bir eleştiri tarzı olduğunu söyler ve önemini atfeder. Üstü bunun sertliği ayrı. Teodor Kasap ...Namuk Kemal ve Haşmet de girdiği tartışmada... E, ...esas olarak o tartışma... E, ...merkezinde Gölge Tiyatrosu'nun olduğu bir tartışma değil... ...aslında aynı tartışmayı o dönemde... E, ...o dönemde başka bir sürü alanda görebiliriz... ...yani e, anahtar sözcükler gerçekten biz... ...Osmanlılık, bizim ve ...bizim kültürümüz gibi bir... E, ...yani şeyin, tartışma anahtar sözcükleri bunlar... ...Theodor Kasap... ...biliyorsunuz kendisinin de... E, ...tiyatro adaptasyon Moller adaptasyonları var... E, Dolayısıyla tiyatroyu tamamen batı tiyatrosunu dışlamış bir şahsiyet değil de söylediğim gibi. Medeniyet tartışmaları olduğu için bunlar. Teodor Kasap yazının da başlığı böyle. E, medeniyet bir memleketi hariçten girmeyip içinden çıktığı gibi tiyatro dahi hariçten gelmez içinden çıkar diye bir anlayışı var. Bu tartışma esas olarak e, yani bu çok e, çekirdeğini oluşturuyor bunun. Buna karşılık Haşmet de Namık Kemal de tiyatronun yahut edebiyatın milleti olmayacağından e, bahsediyorlar. Ee, ve de Theodor Kasap e, bu Karagöz'de ya da orta oyununda bir ıslahat gerektiğini diğerlerin e, şeyine katılıyor, e, önerilerine katılıyor ıslahat gerektiğini. Ancak e, eğer bir tiyatro olacaksa bunun işte ki o cümlede de ifade ettiği gibi e, ülkenin kendi kültürün içinden çıkması gerektiğini söylüyor. Bu herkes aslında ıslahat konusunda anlaşıyorlar bir tür. Ama Namık Kemal ıslahat da olsa... Buradan başka bir şeyin çıkmayacağını, çünkü her iki anlamıyla da edep e, dışı bir e, seyirlik olduğunu söylüyor e, işte Karagöz'ün de orta oyununda Theodor Kasap eğer bu edep meselesinin yani diyelim ki müstehcenliğin ya da o kaba saba güldürün mizahın temizlense o gene Karagöz olacak mı sorusuna benim gördüğüm bir cevap vermiyor. Ama kendisinin önerisi var. Yani kendisi Karagöz Hacıvat'ın karşılıklı konuşmalarını e, yani karşılıklı konuşmalarını kendisi kaleme alıyor ve gündelik siyasi hicirlerini bu Karagöz Hacıvat'a söylettiriyor. Bence bunlar da çok incelenmeye değer ve buradan aslında Teodor Kasap'ın ne önerdiği, işkili memo çevirisinden yani adaptasyondan da bence, e, ne önerdiği buralara bakılıp e, tartışılabilir ve buralardan aranabilir bence. Ama iki nokta çok önemli Teodor Kasap'ta. Bir tanesi mesela e, Güllü Agop'u eleştirirken Ermeni, ...oyuncuların, şivelerin, Türkçelerin bozukluğundan çok şikayet ediyor. Hı hı. E, fakat Karagöz bu şivelere dayanan bir e, seyirlik. Yani mizahının bir kısmını da bu şiveye dayandır, dayandırıyor aslında. Yani Theodor Kasap orada aslında o şive... ...yani şeyi ayırıyor. Eğer tiyatroda konuşuyorsan şivesiz konuşacaksın. Ama Gölge Tiyatrosu için bu şive e, bir kazanım aslında mizah açısından. E, o yazı da... E... ...ya da e, Teolar ne kadar geçiyor biliyorum bilmiyorum ama... ...yine de sorayım. Yani diyelim bir Ermeni oynuyorsan da... ...o şive meselesi problem oluyor mu? Yani diyelim oradaki e, Ermeni oyunculardan bir tanesi... ...bir Ermeni oynuyor. Ve dolayısıyla bir şivesi doğal. Belki yani Türkçe konuşuyorsa... E, ...ne bileyim doğal bir Ermeni şivesi var. Bu da mı eleştiriliyor yoksa diyelim... E, ...atıyorum... E... Genelde bütün... ...yani bütün oyunun baştan sona ...ne olursa olsun... o Teodor kasabın Tabiri o bozuk e, şivenin ortadan kalkmış olması gerekiyor Tabi bu tartışma e, <gülüyor> Haşmetle konuş yani Haşmetle karşılıklı şey, yaz, yazışmalarında bir ilginç bir yere doğru geliyor çünkü Haşmet e, ona cevap ben diyor ki yani sanki Gülahgo sahnesindeki Türk oyuncuların şivesi daha mı iyi onlarınkinden de kötü kısme ve de e, halbuki diyor tiyatro işte o beğenmediğimiz Ermenilerin yazdıkları oyunlar sayesinde devam ediyor, ilerliyor diye böyle bir oraya bir şerh koyuyor. İkincisi de <gülüyor> bu kadar yani Osmanlılığın çok altı çiziliyor ya Teodor Kasap'ta. İkincisi de hani bu kadar Osmanlılık meraklısıysan e, oynayanlar da Ermeni olduğu için bir millet bulaşığı var diye hiç olmazsa çalıydı, çırpıydı de devamı geliyor. Yani o bizim idi ya diye onu bağlıyor. E, Teodor Kasap'ın... Teodor Kasap'ın bence ifade ettikleri havada kalmıyor. Gerçekten o gazetelerdeki fasıl örneklerinden bunu görebiliriz. Ama bütün bu tartışma içinde Teodor Kasap şeye cevap vermiyor bana sorarsanız. Ee, böyle olur mu? ya? Yani yazdıklarıyla belki bir tür cevap veriyor ama. Ee, bütün bunlar temizlenirse... Çünkü şöyle bir sorunu var. Ahlak. Yani e, tiyatronun meselesi ahlaktır. Peki ama bu kar kara gözü uygulanabilecek bir şey mi? Yani orada müsteşenlik meselesine e, Karagöz'de çok yani o açık saçıklık, e, batılı gezginlere çok şey gelen, itici gelen o müsteşenlik meselesi esasında Teodor Kasap'a da herhalde çok çekici gelmiyor. Öyle, en azından mi? yazı düzeyinde çekici gelmiyor ama e, tartışmak istediğim şey şu. Yani müsteşen olduğu için e, ahlaka mugayrı demek istemiyorum. Karagöz'ün zaten böyle bir derdi olmadığını en azından e, Teodor evet. Kasap da biliyordur. Oysa tiyatroya hepsi. Yani böyle bir şey at, hepimiz atfetmiyor ama Theodor Kasap böyle bir şey atfediyor. Yani e, biz bir Fransız oyunundan milletcek bir şey alamayız. İşte kadın erkek beraber dans ediyorlar. Bundan biz ne alalım gibi bir meselesi var. Oysa Haşmet de Namık Kemal de e, özellikle Haşmet bu bir ahlak meselesi değildir. O ahlak yani aynı benzer ahlaklarda olmamız gerekmez. Tam tersi orada ne olduğunu anlamamıza yarar tiyatro gibi bir noktaya geliyor. Theodor Kasap'ın ise bu kadar ahlak meselesinde bu kadar diretmesi aslında ilginç bir nokta. ...Karagöz oyununun hiç böyle bir sıkıntısı derdi olmamasına rağmen diye düşünüyorum. Ee, biraz burada geçen şahısları Namık Kemal'i tabii herkes tanıyordur. Ee, yani Avrupa'daki macera, işte oradaki Avrupa kültürüyle haşin neşir olmasını falan. Ama Theodor Kasap'la ilgili biraz bilgi verebilir misin? Ee, kökenlidir e, Avrupa'ya gitti mi? Teodor Kasap bildiğimiz kadar, yani Teodor Kasap hakkında yazılarından dolayı çok bilgi olan ama aslında... E bir açıdan da hayli karanlıkta kalmış bir e, kişilik ve hakkında herhangi bir monografi, biyografi olmaması da çok ciddi bir eksiklik. E, bildiğimiz kadarıyla e, Karamanlı, hı hı. E, kendi kendini yani okula gidiyor ama bütün o daha sonraki Fransızca eğitimi vesaire onlar Fransa'ya gittiği zaman e, baba Duman'ın yanında sekreterlik yaptığı biliniyor. Oradan öğrendiği e, bir Fransızca ama bütün şeyini şekillendiren bütün bu e, karşı duruş duruşunu şekillendirenlerin ne oldu aslında çok açık seçik ortada değil işte Çingiraklı Tatarç. Bunların hepsinin yani bu, bu gazetelerin e, bu Rumcası var, e, Bulgarcası var. Çingiraklı Tatarı çıkarıyor, Diyeceğini çıkarıyor, Hayali çıkarıyor. Bunlar e, kapa kapandıkça birbirlerinden. Kapandıkça yani. kapandıkça çıkıyor. E, zannediyorum Çingiraklı Tatar'daydı galiba. O en son 187 kesiyorum ama 1870 yılların başı. Evet, yani evet. Abrahamit dönemi değil, onun öncesi. Evet. Hı hı. Ve en son e, işte e, canım çıkıyor, çıkıyor, çık, çık, çık diye en son sayısı böyle için Tatar'ın yanlış hatırlamıyorsan. E, ve de sonu yani o çok itiştiği güllagop gibi e, saraya alınmakla bitiyor yani e, saraya alınıyorlar ve şeyleri bitiyor. E, ...faaliyetleri bitiyor. Tabi Teodor Kasap sadece tiyatro konusunda yazmıyor... ...bunun dikkat çekmek lazım. Teodor Kasap o sırada mesela çok gündemde olan... E, siyasi taşlama yapıyor Bayağı siyasi taşlama yapıyor. İşte Rum cemaatinde etkili olan... E, ...havaya e, muhalif... E, ...patrikhaneye muhalif. Aslında bütün o... ...yani sadece mizah tarihi açısından bakmamak gerekir... ...Rum cemaati içinde o ki gerginlikleri... ...anlamak için de bütün bu gazetelerin... ...yani dergilerin hepsi çok önemlidir aslında... Yani ...nasıl bir tutum ile ilgili... ...bir Osmanlılık perspektifi var... ...onun üzerinden hareket ediyor... Ha Haşmet'le ilgili de... ...hiçbir şey bilmiyoruz değil Hı. mi? Yani esasında... Ben bilmiyorum. <gülüyor> Sadece bir isim, bir imza olarak... Hı -hı. ...geçiyor, bu hakkında Hı -hı. başka bilgi yok. Ben diyorum ki daha buradan ilerlemeden... Hı -hı. E ...çünkü çok kısa bunlar... M ...müzik dinleyelim... ...sıkça... Bu kalandan çıkmış bence çok iyi bir çalışma. Golden Horn Ensemble'ın e, müziklerini icra ettiği. Solistler Recep Birgit, Doğan Dikmen, e, Necmettin Yıldırım ve Naci Keskin. Karagöz müzikleri bunlar. E, demin senin de ifade ettiğin gibi müzik çok önemli. O Karagöz oyunları sırasında yani sadece tipleri desteklemek açısından değil... ...halk için eğlencelik olması açısından da o müziklerin çeşitliliği, sıklığı e, önemli. Sonuçta müzikli bir... E, ...eğlence seyrediyor, seyrediyorlar. Ee, i̇ki tür var Karagöz'de. Ya Karagöz için yapılmış... E, ...müzikler. Yahut işte halk müziğinden ve Osmanlı Saray müziğinden... ...alınmış örnekler var e, tiplere uydurulan. Biz önce... Im, ...isterseniz çok dinlenen... E, ...Doğan Dikmen'in sesinden... ...Yahudinin şarkısıyla... E, ...devam edelim. Balat kapısından girdim içeri. Bu... ...oyuna, yani Karagöz Gölge Oyununa has bir... E, ...şarkı. Balatı kapısından yırdığım içeri Balatı kapısından yırdığım içeri Poliseler oturmuş iki keçeli Poliseler oturmuş iki keçeli Çok oldu mu buradan yarım geçeli çok oldu mu buradan yarım geçelim Ben onu görmedim, o beni yordu Ben onu görmedim, o beni yordu ah, Ben onu görmedim, o beni yordu Poraki, poraki, vamoz poraki Poraki, poraki, poraki. 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Şimdi ben 1870'li yıllardaki tiyatronun gelişmeye devam edeyim ve sonrasında da Karagöz'deki durumu işte bilebildiğim kadar aktarmaya çalışayım. ...1870'lerde... ...artık Osmanlı Tiyatrosu... ...belirgin bir istikrar kazanmış... ...vaziyette. Güllü Agop da... ...1870 yılında... ...imtiyaz alıyor. İşte Türkçe İstanbul'da Türkçe oynama... ...imtiyazını alıyor. Bu ona önemli... ...avantaj sağlıyor. İşte Mali olarak yerlerini düzenleme... ...imkanı sağlıyor. Belirli bir oyun... ...repertuarı oluşuyor. Çevirler... ...oyun kadrosu falan filan. Bu durum... 93 harbi ne kadar 1876-77. Dursu savaşına kadar esasında böyle devam ediyor. Ee, Gedikpaşa tiyatrosu da e, işte Gülabağ e, en önemli faaliyeti. Orada tiyatro çıkar kazanıyor. Sonra e, Anadolu yakasında Üsküdar, e, Üsküdar'da Bağlar başında bir başka tiyatro oluyor. E, Taksimli harbi arasında da e, bir tiyatro daha açılıyor ama ondan çok az bahsedildiğini okudum. E, ve de e, hızla tiyatroya ilgi artıyor tabi. Ee, henüz şey bir tiyatro normal bir tiyatro seyircisi oluşmuş değil. E, Lojeler balkon falan filan var üst kattan alt kata bir şeyler atmalar oluyor, e, Oyuna müdahaleler oluyor falan ama artık seyirci oyun e, oturmaya başlıyor yavaş yavaş. E, siyasi müdahale şeylerde, e, siyasette farklı gelişmeler olmasa esasında e, o gelişme çizgisinin devam edebileceğini öngörebiliriz. Ahmet vefik başkanın da e, himayesinden bahsetmiştim. E, fakat işte bu e, Osmanlı-Rus savaşı oluyor. E, Osmanlı feci bir yenilgiye uğruyor. Rus ordusu ta Edirne'ye kadar geliyor. E, bir kısım e, Ermeni sanatçılar e, Edirne'de e, oynuyorlar. E, Güllü Agap Edirne'ye gitmiyor. Rus askerlerini. Evet. E, Güllü Agop Edirne'ye gitmiyor zaten. E, Osmanlı'nın işte imtiyaz almış e, tiyatrocusu. Öyle bir şey zaten mümkün değil. E, Güllü Agop'un pozisyonu da biraz e, Ermeni Milliyetçiliği o zaman artık ne kadarsa yani o hissiyat o şeyle de biraz arada kalma durumu oluyor Güllü Agop'un. Bu arada tabii başka önemli i̇şte ilk meşrutiyet ilan ediliyor fakat çok kısa sürüyor. Abdülhamit kendi dengeleri değiştirmeyi başarıyor. Mithat Paşa işte o... Gayet Adras'ız mahkemeden sonra Tayif'e sürülüyor. E, Namık Kemal de e, ilk önce Midilli'ye sürülüyor. E, oradaki çalışmalarına devam ediyor. Rodos'a oradan Rodos'a sürülüyor. E, Rodos'ta da işte Osman tarihini yazarken e, oradan da Sakız'a sürülüyor ve Sakız'da ölüyor. Eee Gedikpaşa Tiyatrosu e, devlet eliyle yıktırılıyor. E, 1882 yılında. Bu arada zaten Gürlagop'un imtiyazı 10 yıllıktı. O da 1870'ler 1880'ler. Sanırım Şemsettin Sami'nin BESA oyunundan sonra diye hatırlıyorum yıktırılması. Öyle miydi da Çerkezler oyunundan sonra. Ama galiba BESA'ydı. Ee, Yanlış met olmasın. Metin o konuda yani hep tereddütlü şeyler Hı -hı. söylüyor. Yani tam bir tarafa dayandıramamış galiba o konudaki. Kimin yıktırdı yani devletin dolaylı mı? Dolaysız mı yani o konularda da bir tereddüt var ama yani e, derleden habersiz tabii o koca tiyatroyu yıkmak e, mümkün değil. E, yani tiyatro o dönemde e, karanlık e, sönük bir e, döneme giriyor. E, şeyden azemer bahsetmeyi unuttum. Tiyatronun bu gelişimi Kara Gözü nasıl etkiliyor? Benim esas e, derdim o. Yani çok muhtemelen Kara Gözü kenara bir yere itiyor. E, işte az evvel konuştuk Karagöz'de kalıp tipler var. Bunların söyleyeceği laflar belli. E, siyasi taşlama da olabiliyor ama... E, ...tabii tiyatro... E, ...başka türlü kurgulanmış. Büyük bir prodüksiyon. E, i̇nsanlar için önemli bir yenilik. E, işte koca koca salonlar var. Bütün orada toplanılıyor. Devlet adamları geliyor orada. Devlet adamlarıyla aynı çatı altında... ...oyun izleniyor. E, ve Devlet tarafından özendiriliyor da bu. E, halbuki Karagöz... E, karagözde bir özendirme yok e, gitgide e, kide kalıyor e, zaten e, tiyatro kadar cazip olması da artık e, mümkün değil e, yani radyodan televizyona geçmek gibi bir şey o e, büyük kitleler e, için televizyon nasıl cazipse tiyatroda öyle e, diye tahmin ediyoruz eee Dario Mizrahi'nin e, yine bu e, PRF'nin hazırladığı dosyada yazdığı yazıda e, bir e, Karagöz'ün e, durumuyla ilgili 1900'lerin başında e, bir e, seyyahın e, anılarından bir e, bölüm var. Dario Mizrahi onu e, kendi yasını almış ben onu burada okumak istiyorum. E, Karagöz'ün işte o durumda ne olduğuna dair e, 1900'lerin başında fikir veriyor diye düşünüyorum. E, şöyle Kapalı çarşının arkasında Bizans'tan kalma metruk bir binada hizmet veren küçük bir kahve. Ön sırada aşınmış koltuklarda oturan birkaç yaşlı paşa, eteklerinde meraklı gözlerle etrafa bakan küçük çocukları, çubuklarını tüttüren türbanlı birkaç Türk, her zamanki gibi ortamı dolduran dünyanın dört bir tarafından gelmiş bir kalabalık. Uzak bir köşede ayrı oturan kalın siyah şallarına sarmalanmış aşağı sınıftan bir grup Ermeni ve Rum kadın gösterilir ise skandal cerrahisinde terbiyesiz ancak göze gayri ahlaki demek mümkün değil. Çünkü herhangi ahlaki bir koda tabi olma çabası yoktu zaten. Bunu aktaran Devy diye bir e, seyah. Şimdi, seyyah. Şimdi bu seyyahın tabi Osmanlı toprumunun ne kadar kavradığı konusunda bir takım sorular sorabiliriz. Ama e, yine de bir defa işte tam bildiğimiz Karagöz belki Yunanistan'da da böyle bahsedecek. E, ...metruk bir bina... ...bir kollanma olmadığı kesin... ...yani bu ne kadar bir seyyah da olsa... ...öyle bir e, Gedikpaşa Tiyatrosu gibi... ...devlet tarafından kollanan bir durum yok... ...ve de e, Dünya'nın dört bir tarafından gelmiş... ...bir kalabalık diyor... ...belki e, Dave bunu abartıyor ama... E, ...Osmanlı'nın diyelim... Işte ...o geniş ülkeden... E, doldurmuş bir e, kalabalık... E, ...Kara Göz... ...yani bildiğimiz yoluna devam ediyor... E, ...bu şekilde... Yani ee, ikinci meşruiyete gelmeden e, Yunanistan'da karagöz neydi diye e, bu yıllarda ya da biraz daha eskisinden olarak oradaki gelişimi nasıl oluyor? Hmm, Yunanistan yani bir kere Yunanistan için konuşmadan önce şeyi söylemek lazım. Sonuçta Osmanlı karagözü denen şey Osmanlı coğrafyasında yani yayılmış bir, bir durumda. Ama ne kadar yani az ya da çok ee, yayılmış derken yani böyle kitleler oynuyor ve seyrediyor anlamında söylemiyorum ama en azından Romanya var, önümüzde Üsküp örneği var, Saraybosna var, Bulgaristan var, e, Tunus Cezayir var ve de Yunanistan var. Yunanistan bunların içinde e, oyunun kalıcılaşması, bir tür yerlileşmesi ve sonuçta kendi yolunu çizmesi açısından çok dikkat çekici bir örnek. Bu ee, diğerlerinde de hemen yani bir on yıl oynuyor kayboluyor anlamında söylemiyorum sonuçta mesela Üsküp'te ellilere kadar oynanıyor Saraybosna'da keza ama Yunanistan'da e, yön değiştiriyor bana sorarsanız yani öbür tarafları da dikkatli incelemek gerekir ama. E, Yunanistan'da olan şey çok enteresan bir şey. Bütün bunlar e, yani Batı tiyatrosunun girişi, e, yeni bir yani kapitalist sistemin e, devreye girişi, yeni sınıfların ortaya çıkışı vesaire gibi şeyler tabii Yunanistan'da etkileyen şeyler. Orada çok eskiden beri tanın yani beraber yaşamaktan dolayı gelen bir tanışıklık tabii ki var ama. Hmm, sonuçta hızlı bir şekilde yani o kendisi çok araştırılmaya şey araştırılacak kadar derin bir konu aslında bu ama hızlı bir şekilde biçim değiştiriyor ve tabii ki sinemanın yani sinemanın diyorum pardon tiyatronun ...girdiği ve de... E, ...önemli bir şekilde... E, ...yani o okumuş yazmış kesimler tarafından... ...önemli bulunduğu bir zamanda... ...üzerinde çok ciddi baskı varken... ...bu okumuş yazmış sınıf tarafından... ...yani bu yurt dışında okumuş... E, ...İstanbul'da Fener'le ailelerinden mensupları... ...yani o Yunanistan'ın artık... E, yani ...1821 devrimi olmuş... ...ondan sonrası için konuşuyorum... ...devlet olmuş artık... ...orada işte... Ü, ü, ü, ...hem o üst sınıfı oluşturan... ...hem yani yani üst kültür tabakasını oluşturan kendi şeyleriyle... E, ...der tarafından bir baskıya uğruyor... ...bu ne biçim şey açık saçık kaba saba... İşte ...doğu tiyatrosu... E, ...diye adlandırılıyor mesela... ...doğudan gelen özellikler bunlar... ...bu işte Fallus var şeyde... E, ...perdede vesaire... Müstehcenlik orada da yani... Müstehcenlik hmm. var... ...mizahın anlayışı... Yani ...o mizah anlayışı... E, ...rahatsız ediyor... E, ...yasalar çıkıyor... E, ...polis kovuşturuyor... E, ...ve de aslında... ...alt sınıflara oynuyor olmasına rağmen... ...alt sınıflar tarafından da bir şekilde... ...itilip kakılıyor aslında... ...öyle bir öyle koşullar... ...bu koşullar böyleyken orada bir şekilde... E, ...filizlenip... ...yeni bir değişimle beraber... ...filizlenip e, epey uzun zaman... ...yani Türkiye'de olmadığı kadar uzun zaman... E, ...çok canlı bir... E, ...gösteri... ...sanatı olarak hayatını sürdürüyor... ...bu ne demek? Bu e, yüzyıl geçtikten... ...yani 20. yüzyılda... ...ne bileyim mübadele olduğu zaman da... ...karagöz oynanıyor... ...mübadeleden sonra da oynanıyor... E, büyük açlık sırasında oynanıyor. Alman işgali, İtalyan işgali sırasında oynanıyor. Alman işgali sırasında oynanıyor. İç savaş sırasında oynanıyor. E, Karagöz komünist diye e, bir oyun yaz, yazılabilmiyor. E, bütün bunları ben bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani bu çok kitlesel. Bunu kastetmiyorum ama canlı. Yani o canlılığı koruyor. Bu e, ve bu e, o demin sözünü ettiğim batılı okulu, okumuş yazmış kimseler tarafından da ya da kesim tarafından da ...Yunan halkının özü diye... ...tarif edilip kabul ediliyor. Ama devlet tarafından... ...teşvik edilmiyor değil mi? Devlet tarafından teşvik edilmiyor. E, vergiler var ağır. E, bir süre sonra... ...Metaksas zamanında. işte polis kovuşturması var. E, vergiler derken... ...kime vergi var? Karagöz oynatanlar. Hatta mesela işte... ...Sotiris, Spatariski işte... Ee, ...önemli bir Karagöz ustasıdır... ...yüzyıl başından işte 40'lara kadar oynamış... ...onun anılarında şey der... ...o zaman böyle çok meşhur bir e, tiyatrocu var... E, ...çok önemli bir tiyatro ...Yunan tiyatrocu... ...onun ödediği vergiden daha fazla vergi e, istiyorlar... ...bizden diye şikayet eder... ...bu tabii artık şey 30'lar 40 ...yani o, o zamanlar... ...ama e, şunu demek istiyorum... E, ...geriye gittiğimiz zaman... ...ne kadar geriye gidiyor konusunda... E, ...Yunanlı araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda... E, ...sıkıntı var... ...yani çok fazla... Yunanca konuşulan bugünkü Yunanistan dediğimiz topraklarda a 15. yüzyıla kadar gidiyor diye bir şey takip edilemiyor. Görece yeni. Yani o üst sınıflar tarafından Doğu Tiyatrosu diye adlandırılıyor. Yani bize ait değil diye adlandırılıyor. 1800 e, mesela 60'larda, 50'lerde, 70'lerde çıkan gazete yazılarında. Ama bir <gülüyor> 30-40 sene içinde Yunan halkının özünü Karagöz e, verir diye başka yazılar çıkmıyor. Hızla gelenek haline geliyor. Bu burada bir şey sormak istiyorum. Çünkü ha. iyi eee e, mukayese imkanları çıkıyor. E, Yunanistan'da işte Karagöz işçiler var. Bunların esas yaptıkları iş bu. Yani artık kazandıkları para kadar para neyse bu parayı Karagöz işçilik mesleğinden kazanıyorlar. E, öyle değil mi? Halbuki Türkiye'de şey değildir. E, hep insanların esas mesleği diyelim postacıdır, yok efendim kasaptır, ayakkabıcıdır falan. Ama ya da hafızdır. Ama bir taraftan da e, kara göz oynatıyor e, Ramazan zamanında ya da işte yaz aylarında yoğunlukla. Ama Yunanistan'da durum Yunanistan'da şöyle galiba bir sınıfsal e, farklılık var. Yunanistan'daki hayaliler gerçekten en alt kesimden geliyor. E, en alt kesim derken yani demin işte Spartares örneğinde olduğu gibi e, Kara göz ya Kara oynatmayacak olsa dilencilik yapacak. Yani dilencilik yapmayı bırakarak Kara oynatıyor ve ailesi mesela buna çok üzülüyor dilenciliği bırakıp Kara oynattığı için. Ama tabii karagyozis oynatarak hayatını kazanması mümkün değil hiçbirinin. Yani ek işleri var ama bunlar şöyle inşaatçılık. Yani ne bulursam yaparım tarzı bir şey. Yani ne bileyim postacılık gibi değil. Bunu söylemek Spatari'sin yanında ne bileyim ben e, inşaatçı, inşaat ustası öyle, öyle mi geçiyor şey? Yani, e, Hayır. Yani kendini inşaat ustası, inşaatçı olarak saymıyor tabii kendisi. E, hayali yani kendisi karagyozis oynatıcısı. Ama yani şeyi demek için söylüyorum karagöz onlara e, para kazandırmıyor her sefer çünkü şeye çok bağlı. Ancak yazın oynatabiliyorlar daha çok vesaire. Ee, Bu e, karagöz ile karagöz arasındaki yoksulluk farkı o tasvirlere de yansımış öyle değil mi? Sadece tasvir değil yani bana sorarsanız fakirlik ve açlık bir görünmez başka bir tasvir gibi. Yani fiziksel olarak şöyle e, karagöz bizimleki karagözün tam tersine e, sağdan girer kulübesi vardır bir tarafta. Bir tarafta Paşa'nın sarayı vardır. Bu bizde de olmayan bir şey. İkilik. Karagöz'ün kulübesi ancak tahtalarla ayakta durur. Yani ev demeye şahit ister aslında. Ve de tasvirin kendisine baktığınız zaman onun fakir olduğunu tasvirden anlarsınız. Karagöz de fakirdir. Bir sürü oyun Karagöz'ün fakirliğiyle başlar bizde de. Paraya hep ihtiyacı vardır vesaire ama Karagöz tasvir olarak diğer tasvirlerden kılık kıyafet açısından farklı değildir. Oysa Karagöz'ün başı gerçekten kabaktır, ayak baldırı çıplaktır, ayaklarında ayakkabı yoktur. Bütün üstü başı yama doludur. çok uzun, Karagöz'ünkinden çok yani, yani 5-6 eklem daha fazla uzun bir kolu vardır. Bu zaman zaman fallus yerine geçtiğine dair de bir yorumlamaları var Yunanlar araştırmacıların ama bu her zaman çalmaya hazır olmasıyla da ilişkilendiriliyor bu elin uzunluğu. Fakirlik hani öyle param yok şeklinde değil. Yani ölüm sınırında açlık ...kendisi... ...karısı, çocukları... ...pantolonun bu. paçaları yok... ...yani neredeyse dizine kadar evet, yırtık yırtık parça parça hanım. yani... ...ve de bu hep... ...yani o paşanın zenginliğiyle... De ...buradaki paşa meselesi de çok tartışılmaya... ...araştırılmaya muhtaç bir şey... ...bir üst sınıf vurgusu var... ...bu bütün oyunlarda var... ...yani kahramanlık oyunlarında da var... ...bütün oyunlarda var bu ikilik... ...paşa var... ...paşa normal bir... Yani ...Osmanlı Karagözü'nden tanıdığımız oyunlar... ...oynandığı zaman odumsuz bir figür değildir... ...ama hep üst sınıfı temsil eder... ...üst sınıf için kendisinde bir üst sınıf olmasına rağmen... ...artık Yunanistan devlet... ...kendi üst sınıf olmasına rağmen... ...üst sınıf için başka bir etnik... ...ve dini kökenden tasvir seçiyor olması da... E, ...ilginç. E, i̇stersen şimdi bir müzik arası verelim mi... ...sonra da 1908'den itibaren devam ederiz. Tamam. Şimdi... E, ...Arap tasvirinin müziği... ...bu da Karagöz oyunları için yapılmış bestelerden... ...Befta Hindi Şaş Harir... ...bu nihavent bir şarkı... ...Doğan Dikmen'in sesinden dinleyeceğiz... Tabi uydurma Arapça e, bu e, sözleri da hing di Ya hacı dahin di şeş harir ya hacif fışfış fış defttahdi şeş Ya hacif iş iş iş iş mafiş, bafte hindi şesh harir. Ya hacif iş iş iş iş mafiş, ya hacif iş iş iş mafiş. Ha haji fış, fış 94.9 Açık Radyoda Fikri Takip Programındasınız. Peri ile Kara Göz ve Kara konuşmaya devam ediyoruz. Ben hemen başka bir şeye geçmeden şunu eklemek istiyorum. şey unutmamak lazım. Yunanistan'daki Kara Gözis temel olarak yani ana çerçeve olarak Osmanlı Kara Gözünün şeyini özelliklerini koruyor. Yani bizden herhangi birisi bir Yunan Kara şey olmadan da dili anlamadan da seyrettiği zaman oturtabilir. Yani yabancı gelmez. Tabii ama çok yani tamamen kendine az değişiklikler de var. Bunlardan en bir tanesi artık Ankara gözünde şive meselesi vardır demin de bahsettiğimiz ama değişik etnik ve dinsel kökenden iki, iki istisna dışında kimse yoktur artık. Artık Yunanistan değişik yerlerinden gelmiş insan yani tasvirler vardır. Onların şiveleri vardır. İki, iki istisnada biri Yahudidir. Öbürü de Müslüman. ...Türk, Arnavut'tur. İşte bunlar o üst sınıfı oluşturan. Ee, yani Osmanlı Karagözü ile Yunan Karagözü arasındaki en temel e, farklardan biri bu. Bunun altını vurgulamak istedim. Bu konuyu kapamadan. Tamam. Ee, şimdi tekrar İstanbul'a dönersek. Ee, 1908... İkinci meşhuriyet ilan olunmuş. Siyasi atmosfer tümüyle değişmiş. Artık hürriyet rejim var, meşhuriyet var. Ve de tiyatroda da bir patlama yaşanıyor. Bu az evvel söylediğim yani 1876-77'deki gelişmeler ve sonraki Abdülhamit dönemi olmasaydı tiyatronun gelişiminin devam edeceği konusunda da esasında önemli bir ipucu veriyor. Yani 1980'de tekrar bir tiyatro patlaması yaşanıyor. Üstelik Oyun repertuarı da bıraktığı yerden devam ediyor aşağı yukarı. Yine Namık Kemal oynanıyor. Yine Bessa oynanıyor. Moller çevirileri falan. Tabi ilave oyunlar da var ama esas ana çizgi devam ediyor. Toplumsal tarihin belki sayılarında Emel Sayan'ın yaptığı köşede bir şey yayınlamıştık. Tanin Gazetesi'nden yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ...bu patlamayı örnek olarak onu vermek istiyorum... Ee, ...Kadıköy'de e, bir tiyatroda bir o, oyun oynanacak... E, ...fakat zabıta bunu e, Beyoğlu'na almaya karar veriyor... E, ...herhalde aynı şehirci yaklaşık... E, ...Beyoğlu tarafındaki e, salona gidiyor oyunu seyretmek üzere... ...fakat bu sefer de oyunun e, yasaklandığı haberi geliyor... ...bu çok büyük bir infial yaratıyor... E, Zabıta bunun üzerine tekrar tamam oynatacağız deniyor ama bir türlü oyun oynamıyor. Ee, böyle zabıtayla kalabalığın ciddi yetişik akışı söz konusu oluyor ve olaylar 2-3 gün sürüyor. Yani tiyatro konusu e, o sırada e, en azından bir kısım İstanbullular için çok hayati bir hale gelmiş. E, bu e, ilginç bir durum tabi. Ee, burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ee, Az evvel Peri'nin söylediği e, Teodor Kasap'ın çıkardığı e, mizah gazeteleri var. E, Çıngırak Hayal falan. Bu, bu da bunun devamı da 1908'den sonra geliyor esasında. Bu dönemde de e, çok uzun zaman yayın yapacak olan e, Karagöz gazetesi. Daha 1850'li yıllara kadar kesintilerle beraber devam ediyor. E, fakat e, burada İlginç bir değişiklik var sanki. Teodor Kasap e, hep e, Abdülhamit dönemi olmadığı halde e, hep kapatılıyor Dört tane gazete çıkarmak zorunda kalıyor arka arkaya kapatıldığı için. E, Karagöz gazetesi ise e, işte yeni İttihatçı e, kimliğiyle e, şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Erol oluyor pazarcının e, bir yasından e, ben buradaki durumu e, öğrendim biliyorum. 31 e, Mart olduğu zaman İstanbul'daki dengeler de değiştiği zaman Karagöz'ün de tutumu yeni iktidar sahiplerine göre dümeni kırmak oluyor. Yani biraz şeyi siyasi tutumunu bu yeni iktidara göre değiştiriyor. Fakat sonra 31 Mart'tan sonra işte Yıldırım orduları gelip tekrar iddiaçlar hakimiyeti sağladıklarında ee, Karagözün çizgisi tekrar e, yeni iktidara göre şekilleniyor e, ve bu durum esasında e, yani iktidara göre dümen tutma, e, hatta iktidarın borazanı olma durumu sonraki yıllarda Cumhuriyet döneminde de Karagöz'de e, Karagözün esas e, çizgisi oluyor ama bir taraftan da e, işte halk dilinde konuşmaya çalışarak e, epeyde uzun zaman e, şey oluyor etkinliği oluyor. Biraz daha ilerlersek 1923 yılına gelelim. E, 1923'ten artık e, Cumhuriyet'i ilan olunmuş Türk Ocakları e, kuruluyor. E, Türk Ocakları'nın da e, Ziya Gökalp'in ilginç bir önerisi oluyor. E, Ziya Gökalp diyor ki, e, işte bizim e, kendi kültürümüz e, Meddah Karagöz Orta Oyunu. Bunu tekrar canlandıralım ve e, işte, Türk Ocakları'nda bunlar e, gösterilsin falan. Ee, buradan şey sonucunu çıkartıyoruz. Yani hem e, Ziya Gökarlık'ın böyle bir şey yapmış olması ilginç hem de e, demek ki Karagöz'de bir e, yani tiyatronun belki gelişmesi neticesinde e, bir e, canlandırma ihtiyacı var. Demek ki bir sönümleniyor Karagöz. Ee, sönümleniyor ama bu aynı zamanda başka bir şey söyle demek. Bu e, yani Yunan Karagöz'ündeki... Ee, ...şeye de bakarsak... ...aygınlık alanına da bakarsak... ...muhtemelen halk kesimleri için... ...yani o e, aşağıda durduğunu iddia edilen... ...halk kesimleri için Karagöz aslında... ...o kadar da canlılığını kaybetmiyor ki... ...bu yukarıdakiler... ...onu hala bir aracı olarak... E, ...kullanmaya e, çalışıyorlar. Yani bu aç, aslında... ...başka bir düzeyde yani toplumun başka bir katmanında... ...ölmediğinin bana sorarsan kanıtı. Ee, evet... Ama devlet açısından da şöyle bir şey var. O da ilginç bir mukayese oluyor. 1870'li yıllarda devlet Karagöz'e şey yapmazken, onunla ilgili herhangi bir projesi yokken, tam tersine tiyatroyu teşvik edip onu geliştirmeye çalışırken, 1823'te böyle bir şey, yani Ziya Gökalp'in önerisi pek şey bulmuyor o yıllarda. Fakat şimdi ona geleceğim. 1937'de, benzer bir girişim oluyor o zaman artık Türk ocakları halk evlerine dönüştürülüyor ve İsmail Hakkı Baltacı'nın da girişimiyle nasıl diyeyim önayak olmasıyla yeni oyunlar yazılıyor kendisi de yeni oyunlar yazıyor ve halk evlerinde artık o yeni oyunlar oynanmaya başlanıyor fakat burada ilginç değişiklikler var tabii İsmail Hakkı Baltacı'nın oyunlarında Türk var artık ve yani bu Türk de Karagöz. Yani e, eski şeyi düşünürsek, normal Osmanlı geleneksel Karagöz'ünü düşünürsek, orada Karagöz vardır, Hacıvat vardır, işte Kürt vardır, Acem vardır, Ermeni vardır, Rum vardır. Türk de, e, Türk de işte genelde baba ümmet Kastamonu'lu. O da kaba saba bir adamdır. Ya, ya da Bolu'dur. Şimdi burada, e, burada ilginç bir durum var. Türk, dominant bir şey olarak ortaya çıkıyor ve o karagözle hacivatın arasındaki... O itiş-kakış hep devam etmesi gereken gelenek, e, gerilim, yanlış söyledim, gerilim, e, Türk lehine, Karagöz lehine kesinlikle çözülmüş oluyor. Bu Karagöz'ün o bildiğimiz esprisinde mizahını da e, büyük ölçüde öldürmüş oluyor gibi geliyor bana. E, yani Türk'ün bu kadar ortaya çıkmasına Tabii tek öldüren şey bu değil. Çünkü e, yine Yunan örneğine bakar. Yani burada aslında karşılaştırmalı, bakmak çok faydalı diye düşünüyorum ben. Yani her iki taraf içinde. E, orada da o e, sonuçta Yunanlılık ağır basıyor orada da. Ama bu onu öldürmüyor. E, ama e, şöyle bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi o değerlendirmenin şeyini unuttum. E, yapanını unuttum. Artık o şey için Rum, Ermeni, Yahudi falan bütün o tiryaki o tipler için Osmanlı artığı diyor. Halbuki 1940'lı yılların İstanbul'una bakarsak bütün o 1915 darbesine rağmen mübadele darbesine rağmen İstanbul'da hala karagözü besleyecek bir sürü dini ve etnik farklılık var. Fakat artık Türk'ten başka etnik bir, etnik bir kimliğin lafını etmek o... Şeyini kaybetmiş artık o meşruluğunu kaybetmiş ya da meşruluk demeyeyim de bunu artık bunu söylemek bir cesaret e, haline geliyor. E, yavaş yavaş programın da sonuna yaklaşıyoruz. E, senin yapmak istediğin bir duyuru vardı galiba. Aslında bu Ahmet'in program girişinde söylediği paneli ben daha ayrıntılı tekrarlayacağım. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun 2007'den beri düzenledikleri Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri bu sene 29 Nisan'da Ahmet'in ve benim, e, aynı zamanda Sertan Batur ve Çetin Sarıkartal'ın da katıldığı bir panelle başlayacak. Saat bir de başlayacak. Nerede olacak? E, Maya sahnesinde olacak Beyoğlu'ndaki. E, panelin hemen arkasından, geleneksel sanatların bugüne nasıl uyarlanacağı konusunda çok bence yetkin bir örneği olan Kraliçe Büyüsel seyredecekler. Ayrıca Yunanistan'dan Selanik'ten e, Karagöziz, yani Yunan gölge tiyatrosu oynatacak olan Yannis ve Tasula Hacis gelecek. E, duyururum. Ee, bitirirken tekrar bir Karagöz müziğiyle ile bitiriyoruz galiba değil mi? Evet şimdi Karagözün söylediği için gelenin şarkısı bu, bu da e, şey için e, Karagöz için bestelenmiş bir e, parça. Çeribaşının gelini Nihaven şarkı Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Ee, şimdi bu programın da artık sonuna geldik. Kapatıyoruz. E, teknik masada Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şerbaşım gelini pek ince sarmış beni, pek ince sarmış beni. Akşam bana nelerdi Hay you ey dilim nezi top hay nanay mangiz nanay canım canım nanay hop hop şinanay hey vah nanay mangiz nanay canım canım nanay hop hop şinanay